fani astaqal hadis Allah ve hedi hedi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Ve şerrü'l ve ve ve Değerli arkadaşlar, İmam Nevevi rahimehullah'ın Riyâlu Salih'in adlı hadis kitabını okumaya, şerh etmeye kaldığımız yerden devam edeceğiz. Hatırlarsanız en son ki yapmış olduğumuz dersimizde babul ül Korku Allah'tan korkma, Allah'ın azabından korkma bahsini almıştık. Bahsine başlamıştık, giriş yapmıştık. İçeride İm İm İm İmam-ı Nevi Rahimahullah'ın zikretmiş olduğu hadislerinin bir bölümünde kalmıştık. İmam İm Ahmet İbni İm İm İm İm Hanbel Rahimahullah'ın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 Hariciyle düşmüş olur. Yani insanların sürekli yapmış olduğu hatalarından, hatalarından dolayı, düşmüş oldukları hatalardan dolayı küfre düştüğünü onları tekfir eder, onlara kafir damgasını vurur. Bu iki taraf da hatalı. Kullan yapmalı. İmam Ahmed ibn Hanbel Rahimahullah'ın dediği gibi sürekli gözünün önünde Korku ayetleri Allahu Allah Teala'nın kendisinden, azabından, cehenneminden korkulması gerektiği ile alakalı ayetler ve hadisler göz önünde olmalı. Buna mukabil bunun yanında reca. Allahu Teala'dan ümit kesmemek. Allahu Teala'nın kul kul kula tövbe kapısını ona ölüm gelinceye dek ve insanlığa da güneşin batıdan doğmasına dek açık tuttuğunu kul bilmeli.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 salihînin ne yapmakta rivayet etmekte. 3. <gülüyor> hadis Nu'man İbn Beşir radıyallahu anhuma قال: "Sami'tu sallallahu aleyhi ve sellem mâ yekûl: İn ehvana nâri azâben yevmel kıyâme." Kıyamet günü kıyamet günü kendisine cehennemde azap edilecekler olan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 onun azabı, onun başına gelen bu azap cehennemlikler arasındaki en hafif olanıdır. Ve innehu le ehvenuhum azabe. Muttefekun aleyh. Bu hadis, Buhari ve Müslümin ittifak etmiş olduğu hadislerden. Aleyküm selam. O halde arkadaşlar, bu şiddetli güne ne yapmak lazım?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 tabi kan, o irin ve ter. İrin ve ter hadisi. Diyor ki Aleyhisselatü'ne bu hadisi. Ateş, kimilerinin diyor, ayaklarını ilâ kabehi Ayak bileklerini. Ve minhum men te'ekhudhu ilâ rukbeteyhi. Kiminin dizlerine kadar ateş çarpacak, ateş bulacak. Ve minhum men te'ekhudhu ilâ huczetihi. Hücze kişinin beli. Yani Kuşak olan, kemer takılan yer. Kimini de ateş buraya kadar yakacak. Ve minhum men te'ekhudhu ila Kimini de köprücük gemine kadar ne yapacak? Ateş kavuracak. Ateş kuşatacak. Bu hadisi İmum Müslim rivayet ediyor. Beşinci hadis İbni Ömer hadisi. Allah ondan ve babasından razı olsun. Enne Rasulallah sallallahu aleyhi ve selleme kal.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 Tekrardan dirilecek. Artık hayvanların sürüldüğü gibi ne yapılacak? Mahşere sürülecek. Yıgibu, hatta yıgibu ahadhum fi rüşhihi diyor kullar. Ne yapacak? Onlardan kullardan bazıları terebo olacak. Tere. İla anṣafi udnehi. Neresine kadar diyor kulak?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 telin o kulak meme, kulağın yarısına kadar yükselip o insanları boğduğunu düşünün. İşte böyle bir gün. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor? Benim bildiklerin bilseydiniz az güler, çok ağlardınız. Evet bu hadiste muttefakun aleyh. Altıncı hadis Enes hadisi radıyallahu anhu kal. Khatabana Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hutbaten ma sementu misli hakat. Diyor ki Enes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 Cennette diyor bir üzüm salkımı almak istedim. Cennetten. Şayet diyor o cennetten o üzüm salkımını alsaydım ne yapardı bu insanlık diyor. Her üzü kıyamete kadar onu yerdi. Bitmezdi. Yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki Şayet benim diyor duyduğumu ve hatta rivayet şekilde Allah Teala'nın diyor bana duyurduğu kabir azabını sizlere de duyurmasını isterdim. Şayet sizlerin birbirinizi defnetmeyeceğinizi bilmesem. Yani Aleyhissalatu vesselam kabir azabı, kabirde yaşayanların azabı duyuruluyor. İnsanlara ve cinlere bu ne bomuyor, duyurulmuyor. Bu sebeple Aleyhissalatu vesselam ashabına diyor ki, bildiklerin bilseydiniz az güler, çok ağlardınız.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 Bir rivayette diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem an ashabi şey'un fe khatab. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ashabının bazı hususlardaki e, davranışlarıyla ilgili e, bazı şeyler ulaşıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Aleyhissalatü vesselam da diyor ki Orredez aleyye el cennetü en nar. Çıkıyor o hutbeye. Aradığı cennet ve cehennem gösterildi. Felem erakel yevmi fil khayri ve şerri. "Ve le ta'lemuna ma a'lemu le dhahiktum qalilan wa diyor bugün ateşi gördüm. Bana bugün şerr ve hayır bugünküsü gibi ne yapılmadı hiçbir zaman gösterilmedi. Yani cennet ve cehennem bugün ki kadar görmedim diyor. Dedim diyor bildiklerin bilseydiniz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 Hıçkıra hıçkıra ağlıyor. Bu hadiste İmam-ı Müslim ve İmam-ı Ahmet ediyor. diyor. Yedinci hadis Mikdat radıyallahu anhu hadisi diyor ki Mikdat <gülüyor> Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem yakul Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemi şöyle söylerken işittim. Tuduna şemsu yevmel kıyameti minel halq hatta tekune minhum kemikdârim il Kıyamet günü güneş kullara insanlığa bir mil, bir mil miktarına var yaklaştırılır. Kale Süleym İbn-i Amir el-Ravi anil miqdad sahabe miqdadtan ravi hadisi rivayet eden Süleym diyor ki fevallahi ma edri ma ye'ani bil mil diyor bu hadiste geçen mil güneşin kullara bir mil miktarı yaklaşacağı ifadesinden ne kastediliyor bilmiyorum. E mesafet-el ardı am el mil el lazı Yeryüzünde bir ölçü birimi olan bugün de bizim kullanmış olduğumuz mil mi yoksa göze sürme çekmek için kullanılan o alet mi? Ona da mil deniyor Yani o kadar mı yakın? insanın gözüne yakın olduğu kadar mı Güneş yaklaşılacak? Yoksa bir mil, yani ister bu olsun, ister o olsun, bugün bilim adamları ne diyor? Güneş bırakın bir mili. bırakın insanın gözünün önüne getirilmesini. Bir santim yerinden oynayıp yaklaşsa dünyaya, diyor ki dünya yanar. Kıyamet gününde güneşin siz yaklaşacağını ve bu halde olacağını düşünün. Fakunun nasu ala kadri a'malihim fil araq. İnsanlar diyor amelleri oranınca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 Birçok şeyin onlardan geçtiğini, şu andaki bizim toplumlarımıza, Müslüman toplumlarımıza onlardan geldiğini, onlardan geçtiğini onlarla konuşurken anlıyorsun. Mesih İsa'nın doğum günü diyor adam. Kutlu doğum haftası diyor. Onda da var yani. Mevlüt kandili. Onlar da İsa'nın aleyhisselamın kandilini kutluyorlar. İşte cenazeler oluyor. Yahudi diyor ki bizim diyor cenazenin kaçı var? Yedisi var, kırkı var, elli var. Ne yapıyorsunuz? Demek ki şey buradan geliyor. Kaynak burası. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem halbuki bizlere yasaklıyor saklıyor. Bizden önceki gelen topluluklara da benzemeyi, onları taklit etmeyi. فَمِنْهُمْ مَنْ يَكُونُ اِلَا كَعْبَيْهِ Kimilerinin de ateş, kimilerinin de ter ayak bileklerine يكونوا يكونوا وَمِنْهُمْ يَكُونُ مَنْ يَكُونُ اِلَا رُكْبَتَهِ dizine وَمِنْهُمْ مَنْ يَكُونُ اِلَا فَقَوَيْهِ beline وَمِنْهُمْ م yuljmu al-araqu iljama. Kimin el-arabio cem gibi, Alt, atın gemi gibi, ne yapıyor? Sarıyor, kuşatıyor. Ve işaret Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, eliyle ifade. Aleyhisselam bunu anlatırken ağzına işaret ediyor. Yani kimine de ter ne yapacak? Ağzına kadar gelecek. Ravahu Muslim. 8. hadis Ebu Hurayra hadisi radiyallahu anhu, "Enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem قال"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 ses duyduk. Bir şeyin bir şeye çarpma sesiydi bu. Resulullah Aleyhissalatu Vesselam buyurdu ki: "Hal tedruna Bu böyle bir yani bu duyduğunuz sesin ne olduğunu biliyor musunuz? "Kul la Allahu ve Resuluhu a'lem." Dedik ki Allah ve Resulü daha iyi bilir. "Kal hajarun rumiya bihi fi'n-nar mundu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 Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. مَا min مِنْ اَحَدٍ اِلَّا سَيُكَلِّمُهُ رَبُّهُ لَيْسَ "ve وَبَيْنَهُ تَرْجُمَانُ Sizlerden her biriniz ile Rabbiniz tercümansız olarak arada hiç kimse olmadan konuşacak. Teke tek. Etek. Hesabı düşünün arkadaşlar. O sahneyi siz düşünün. Yani günah işlemek istediğiniz zaman o sahne aklınıza gelirsiniz. Feyanzuru aymana minhu fe la yara illa ma qaddam. Kul yusana bakar yaptıklarını görür. Feyanzuru ashama minhu fe la yara illa ma Soluna bakar ve yaptıklarını görür. Feyanzuru bayne yadayhi şöyle gözünün önüne bakar, önüne bakar. Fe la yara illa an-nara tilqa waجهه. Bil bakark ateş. bunun üzerine. Yani sahne bu. Rabbinizi tek tek konuşacaksınız.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 Allah için yaptığını kalbini hazır eylemek ona başka bir şey bulaştırmamak zor bir iş. Böyle kolay elde edilecek dille söylenen bir şey değil. Dilin de altında kalplerde olan bir şey. Derinlerde olan bir şey o. Bu de Ravahu Muttefakun Aleyh. 11. hadis. Diyor ki Ebu Zer hadisi Kale Kale Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem İnni era ma la teravne ve esma'u ma la tesma'un Diyor ki Aleyhisselatü vesselam,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 Ağır geliyor göğe. Diyor ki... ...ve hukka leha en ta'id... ve hukka leha en ta'id. Diyor yani... ...inlemesi de... ...haktır onun. Yani... ...inlemeye layık bir şeyden dolayı inliyor. ...ma fiyâ mevzi-ü arba'i ...çünkü göklerde diyor... ...her dört parmak... ...büyüklüğündeki yerde... ...dört parmağın... ...kaplayacağı her yerde...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 Vallahi لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولا بكيتم كثيرا وما تلذذتم بالنساء على الفرش ساعة benim bildiklerimi bilseydiniz az güler çok ağlardınız ve yataklarda diyor hanımlarınızdan zevk almazdınız. Ve kharajtum ile su'adati tej'aruna ila Allah Yollara çıkar kendinizi sokaklara vurur Allahu Teala'ya sığınırdınız. Yani deliye dönerdiniz bu arada. Korkardınız. Allah-u Teala'ya nida eder, seslenir ve istigasede bulunur, yardım ister misiniz. Bu hadiste Tirmizli'nin rivayet etmiş olduğu bir hadis. Aynı şekilde İbn-i Mace ve İmam Ahmed rivayet ediyor. 12. hadis, Ebu, Huray, Ebu Barz hadisi. Nadleti, Nadleh İbn-i Ubeyd al-Eslemi radiyallahu anhu قال Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem La tezulu kademe abdin hadda yus'el an umrihi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 neler yaptığından, ve an malihi min aynek tesebehu, malını nereden kazandığından, ve fime enfekahu, ve onu nerede harcadığından, ve an cismihi fime ablahu, ve vücudunu nerede, cismini, bedenini nerede kullandığından, yani bu dört şeyden, sorulmadan kullanamaz, yerinden oynayamaz. <gülüyor> Yaşını, ömrünü ne de fena etti.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 Bu dört şeyden sorulacaksın. Ravat Tirmizi 13. hadis Ebu Hurayra hadisi bu hadisi İmam Tirmizi rivayet ediyor. Şeyh Albani rahimehullah ve azu salihinde zayıf olan hadislerin içinde bu hadisi zikrediyor. Diyor ki Tirmizi Ebu Hurayra rivayette "Kala kara Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem yevme idin tuhaddifu ahbaraha." O gün yer yeryüzü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 Kullanacak. diyecek, لِمَّ شَهِدْتُمْ Yani kul, Allah'la Allah Allah birlikte Allah'a karşı onun aleyhine konuşmasına binaen derisine diyecek ki, لِمَّ شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا Aleyhimize niye şahitlik yaptınız? De, düşünün, sen kendi derinle ne yapıyorsun? Husumete düşüyorsun. Bırakın hanımınızı, bırakın çoluğunuzu, çocuğunuzu, bırakın annenizi, babanızı Eşinizi, dostunuzu, arkadaşınızı, kendinle, ne yapıyorsun, husumete düşüyorsun. Diyorsun ki, ben Deri ne diyor deri? Antak Allah, antak şey. Vallahi diyorlar bizi konuşturan ve her şeyi konuşturan Allah konuşturdu bizi. Her şeyi konuşturan Allah-u Teala bize ne yaptı? Konuşturdu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki: "Sonra قال: "Atedrûn mâ akhbâruhâ?" Biliyor musunuz onun haberleri nedir? Neden haber verir?" "Qâlû Allâhu ve Rasûlühü a'lem." Allah ve Resulü daha iyi bilir. "Fe inne akhbâra kulli 'abdin ev emmetin bimâ 'amile 'alâ Her kadın ve erkek kulun yeryüzünün üstünde yaptığı şeyleri haber verir. Ona şahitlik eder. Ve der ki diyor: "Amil keza ve keza, şöyle şöyle yaptın. Şu günde şöyle yaptın." der diyor. işte bu da onun haberidir diyor. 14. hadis Ebu Sa'id el-Kudri hadisi radıyallahu anh. Kale kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Allah Resulullah vesselamın bu hadisteki ifadesi çok ilginç arkadaşlar. Hani şimdi <gülüyor> bazen arkadaşını, kardeşin, eşini, dostunu böyle düşünce içinde görürüz. Ya dersin ki kardeşim yani işte şu an iyi durumdayız. Yani şu an moralini düzelt.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 nasıl tad alabilirim ki, nasıl zevk alabilirim diyor, nasıl aklım rahat olabilir ki? Yani sen biliyorsun, iman ediyorsun ki, tabi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yakini, öyle bir yakin ki, değil mi? Yani şimdi biz de biliyoruz, melek ağızlı almış boruyu, üfleyecek, suru üfleyecek. Değil mi? Her birimiz burada biliyor ki ölecek. Ama sanki bu bilim, bilmek, öyle bir bilmek ki, yani dışarıda şimdi yağmur yağsa, yağmur yağdığı zaman şemsiyesi çıkarsak ıslanacağımızı biliyoruz ve onu yaşıyoruz yaşamışız çünkü birkaç kere. Değil mi? Ayaklarımıza su gelecek. Isıyacağız. Eve gittiğimiz zaman sırılsıklam olacağız. Aynı böyle bir gerçek var arkadaşlar. O da bizlerden her birinin ne yapması? Ölmesi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki melek diyor bu ağzında bu aldığı boynuzu almış bekliyor. Soğurafilecek. استمع الاذنا kendisine verecek diyor iznini bekliyor hali hazırda yani bekliyor şu anda ona emredilecek izin verilecek üfleyecek meta yukmaru bin nafhi fe yanfukh fe kanna zalika thaqala ala ashab rasulillah sallallahu aleyhi ve sellem bu diyor Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem'in bu sözleri sahabeye ağır geldi yani Normal gördüğümüz somut bir hayat var. Koşturmaca var. Bir şeyler var. Bir şeyler yapıyoruz. Bir de böyle bir gerçek var. ashab ağır gelince Resulullah aleyhissalatü vesselam diyor ki sallallahu aleyhi ve sellem قُولُوا حَسْبُنَ اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ Diyor ki ashabına حَسْبُنَ اللّٰهُ وَنِعْمَ Allah bize yeter. O ne güzel vekildir değil diyor. Bu rivayet ediyor. sahih bir hadis. Evet. Bu bab ile ilgili son iki hadisimizi alıyoruz. <gülüyor> diyor ki 15. hadis Ebu Hurayr'a hadisi. Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Men hafe edlece. Kim diyor korkarsa yani bir yere yolculuğa çıktıysa ulaşmak istediği yere ne yapar? Gece de olsa çıkar. Değil mi? Çok biz gidelim der. Kalkalım. Ulaşmamız lazım. O men edlece belagel menzil. Kim de diyor o ciddetle gece yola çıkarsa menzile ne yapar? Tabi Adıyaman'daki menzil değil. Menzil hedef. Evine, barkına ulaşır. Diyor ki aleyhissalatü Ela inne sıl'atallahi gâliye. Bakın. Allah Resulü Aleyhisselam çok ilginç bir ifade kullanıyor. Allah'ın silah Ne demek sil'a? Hayır. Silah değil. silah meta mal Allah'ın diyor metası pahalıdır. Allah'ın cenneti pahalıdır. Tamam. İnne silatallahi Bakın Allah'ın diyor metası Allah'ın metası pahalıdır. Ela <gülüyor> inne silatallahi el cennet. Allah'ın metası nedir? Cennettir. Yani öyle kolay yokmuş.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 Harama bakmayı sana seni engellemediği zaman o zaman niye böyle bir şey düşünmüyorsun Evet bu hadis imam terimizi rivayet ediyor Son hadis Ayşe <gülüyor> radıyallahu anha قالت سمعت sallallahu الله صلى الله عليه وسلم يقول Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle derken işittim. "Yuhşaru'n-nâsu yevme'l-kiyâmeti hufâten 'urâten gurlâ" İnsanlar kıyamet günü çırlı çıplak, ayaklarında ayakkabısı olmadan ve sünnetsiz bir halde yaratılırlar. Ve Ya Rasulullah, erkekler Diyor ki Ayşe, kadın ve erkekler bir arada, hepsi birbirine bakacak, bakarak mı yaratılacaklar? Dedi: <gülüyor> Ya Ayşe. Nediye oleyse Rasulullah? Ya Ayşe.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 her emzikli kadın ne yapar? Emzirdiği kadı, çocuğunu unutur. Bırakır kaçar. Öyle bir gün. Onun için insanların... Çocukların... allah Teala aynen böyle diyor. Çocukların saçlarını ağırtacak gün. Çocukların saçlarını ağıracağı gün. Böyle şiddetli bir günde diyor. İnsanların böyle bir şey düşünmesi mümkün değil. Bu hadiste muttefakun aleyh. Buhadi ve Müslim hadislerinden...